Secde suresi, Necm 347, Elif, Lam, Mim. Kendisinde şüphe olmayan bu kitabın indirilişi alemlerin Rabbindendir. Yoksa onlar onu kendisi uydurdu mu diyorlar. Tam tersi Kur'an, kılavuzlandıkları doğru yola ulaşırlar diye senden evvel kendilerine bir uyarıcı gelmemiş olan toplumu uyarasın diye Rabbinden gelen gerçektir. Necm 348 Allah, gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı evrede oluşturan ve de en büyük taht üzerinde egemenlik kurandır. Onun aslarından size bir yardımcı, yol gösterici, koruyucu, yakın ve bir destekçi, iltimasçı yoktur. Hala düşünüp ibret almayacak mısınız? Allah gökten yere sistemleri düzenler, sonra da sistemler, ölçüsü sizin saydıklarınızdan bin yıl olan bir günde Allah'a yükselir, geri döner, sistem çöker, bozulur. İşte Allah algılanabilenleri ve algılanamayanları Geçmişi, geleceği bilendir. En üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan mutlak galip olandır. Engin merhamet sahibidir. Ki o, oluşturduğu her şeyi en güzel yapan ve insanı oluşturmaya bir çamurdan başlayandır. Sonra onun soyunu bir özden, basbaya bir sudan yapmıştır. Sonra onu düzeltip bir biçime soktu ve onu bilgilendirdi. Sizin içinde kulak, gözler ve gönüller var etti. Sahip olduğunuz nimetlerin karşılığını ne de az ödüyorsunuz. Necm 349 Ve onlar, biz yeryüzünün içinde kaybolduğumuzda mı, gerçekten biz mi yeni bir oluşturuluşta olacağız dediler. Aslında onlar Rablerine kavuşmayı, onun huzuruna varmayı bilerek reddeden, inanmayan kimselerdir. De ki, size ölümle görevlendirilmiş görevli güç sizi vefat ettirecek, size geçmişte yaptıklarınızı ve yapmanız gerekirken yapmadıklarınızı bir bir hatırlattıracak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Suçluları, Rablerinin huzurunda başları öne eğilmiş olarak, Ey Rabbimiz! Gördük ve dinledik. Şimdi bizi geri çevir de salih bir amel işleyelim. Biz artık kesin bir şekilde inanıyoruz derlerken bir görsen ve eğer biz dileseydik her kişiye doğru yolu verirdik ve benden bütün bilinen, bilinmeyen, geçmişten, gelecekten, herkesten cehennemi elbette tamamen dolduracağım sözü hak olmuştur. Öyleyse bu gününüzde karşılaşmayı unuttuğunuzdan, terk ettiğinizden dolayı tadın azabı. Hiç şüphesiz ki biz cezalandırdık sizi ve yapmış olduğunuza karşılık sonsuzluk azabını tadın. Necm 350 Gerçekten bizim ayetlerimize ancak kendilerine öğüt verildiği zaman boyun eğip teslimiyet göstererek yerlere kapanan ve Rablerinin övgüsüyle birlikte noksan sıfatlardan arındıran ve büyüklük taslamayan kimseler inanırlar. Onların yanları yan gelip yattıkları yerlerden uzaklaşır, onlar keyfetmezler, onlar Korku ve ümit içinde Rablerine dua ederler. Ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcarlar. Başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını temin ederler. Necm 351 İşte kişi kendisi için yaptıklarına karşılık, gözler aydınlığı olacak şeylerden gizlenmiş olan şeyleri bilmiyor. Peki, İnanmış kimse, yoldan çıkan kimse gibi midir? Bunlar aynı olmazlar. İman etmiş ve düzeltmeye yönelik işler yapmış kimselere gelince, artık yaptıklarına karşılık bir ağırlanma olarak barınak bahçeleri yalnızca onlar içindir. Ve yoldan çıkanlara gelince, onların baracağı yer de ateştir. Her çıkmak istediklerinde oraya yeniden çevrilecekler ve onlara yalanlayıp durduğunuz ateşin azabını tadın denilecektir. Hiç kuşkusuz dönerler diye onlara büyük cezanın biraz hafifinden en yakın cezadan da tattıracağız. Ve Rabbinin ayetleriyle kendisi öğütlendirilen, sonra onlardan yüz çeviren kimseden daha yanlış, kendi zararına iş yapan kimdir? Şüphesiz biz, Günahkarları yakalayıp cezalandırarak adaleti sağlayanlarız. Necm 352 Ve andolsun olsun ki biz vaktiyle Musa'ya o kitabı verdik. Şimdi sen ona kavuşmaktan kuşku içinde olma. Ve biz onu İsrailoğulları için bir kılavuz yaptık. Ve onlardan sabrettikleri zaman bizim emrimizde kılavuzluk eden önderler yaptık. Ve onlar bizim ayetlerimize, alametlerimize, göstergelerimize kesin bir şekilde inanıyorlardı. Şüphesiz senin Rabbin, Allah, onların anlaşmazlığa düştükleri şeyler hakkında kıyamet günü aralarında hükmedecektir. Necb 353 Yurtlarında gezip dolaşmakta oldukları kendilerinden önceki nice kuşakları değişime, yıkıma uğratmış olmamız da onlara kılavuz olmadı mı? Şüphesiz bunda nice alametler, göstergeler vardır. Hala kulak vermeyecekler mi? Ya da bizim kır kurak yere suyu salı verip de onunla hayvanların ve kendilerinin yediği bir ekin çıkarmamızı da mı görmediler? Hala görmezler mi? Bir de onlar, ne zaman o yargı, eğer doğru kimseler iseniz diyorlar. De ki, kafirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimselere, o yargı günü iman etmeleri yarar sağlamaz ve onlara süre tanınmaz.'' Artık sen onlardan mesafelen ve gözetle. Şüphesiz onlar gözetleyenlerdir.